Su hakkına hoş geldiniz. Ben Akgün İlhan. Ben Nuray Gece. İrlanda Cumhuriyeti'nde geçtiğimiz haftalarda su hakkı mücadelesi adına çok önemli gelişmeler yaşandı. Bu hak konusunda sadece olumsuz gelişmeler yaşanmıyor. Biz çoğu zaman olumsuzluklardan bahsediyoruz ama bazen olumlu gelişmeler de oluyor. Ve bunları konuşmak da olumsuzları konuşmak kadar önemli... Çünkü bu aslında hem umut var demek mücadele için hem de bu ıı, hareketlerden öğrenebileceğimiz pek çok şeyi bize sunuyor aslında. Evet, biz daha önceki programlarda bu konuyu birkaç kere ele almıştık çünkü İrlanda'da gelişen ciddi bir su hareketi vardı. Salt bir su hareketi diyemeyiz. Hı hı. Diğer konulara da çok duyarlı olan, onların da politik taleplerinin sahiplenen bir hareketti. Senin de söylediğin gibi mücadelelerin kazanması aslında büyük önemli sonuçlar doğuruyor her evet. birimiz adına. Hı hı. E, bir kere bu mücadelelerin deneyimlerinden öğreniyoruz. İkincisi e, kendi mücadelelerimizin kazanma e, fikriyatı çok daha somutlanmış oluyor. Bu yani, aynı zamanda hı hı. başka mücadelelerin de kazanmasına yol açıyor. Böyle çoklu etkileri olan hı hı. bir durum. E, şimdi son dönemde Akgün'ün de ifade ettiği gibi İrlanda'da olumlu gelişmeler var. hareket ...veketin kazanımları var. Tekrar İrlanda'yı e, konuşalım istedik. E, o yüzden ses tonumuz da böyle cıvıl cıvıl e, bunca olumsuzluğun <gülüyor> arasında e, bir konuğumuz var. Evet. İrlanda'dan, e, kardan önce insan. E, neyi diyeceğiz Mehmet bu arada sen de Platformu hoş geldin. Merhabalar <gülüyor> Mehmet. Merhaba. Mehmet Uludağ Merhaba konuğumuz, İsmi soyadını da söyleyelim. Kardan önce insan platformu mu diyoruz hocam? Parti. Parti diyoruz. Önce, part Tabii milletvekili seçtiğinize evet, göre. doğru. <gülüyor> seçtirdiğinize göre partidir. Evet doğru. Evet. Mehmet biz kısa bir giriş yaptık ee, ama e, isteriz ki başından itibaren tekrar bu e, meseleyi konuşalım. Yani biz e, 2008 yılındaki ekonomik mali krizden e, itibaren İrlanda'da e, su hakkının gaspına yönelik ciddi adımlar atılmaya çalışıldı. Ama bunu püskürten bir e, hareketten bahsediyoruz. İ, 2000, 2008'den evet. itibaren konuşmaya başlayalım. Söz sende. Evet Tamam. Ee, öncelikle kolay gelsin. Size su hakkı mücadelesinde e, buradan dayanışma dolu selamlar gönderiyoruz. Teşekkür ederiz. No kârdan önce insan ve e, su hakkının bileşeni mahalle örgütleri ve sendika temsilcileri ile görüştüm. Bugün sizinle e, sohbet edeceğimizi bildirdim. Onlardan da size ve mücadelerine dayanışma dolu e, e, selamlar verdi. Sizin de bir gün bu hakkınızı kazanacağınızı, bu mücadelede başarılı olacağınızı düşünüyoruz. Bundan eminiz. elimizden geleni de yapacağız. Çok Bunlar. güzel. Çok Sizin teşekkürler. Dayanışmak için, dayanışmak için. Demek ki bazı şeyleri kazanabiliyoruz. Sizde başta dediğimiz gibi. Hı hı. Şimdi 2008'de aslında başladı bu mücadele. Ama 2008'in 2008'i takip eden o krizin Avrupa'yı ve İrlandayı özellikle çok ciddi şekilde vurdu bir dönemde. Ee, kitlelerde ciddi bir bocalama vardı korku işsizlik bir anda yükselen e, evsizlik e, sorunu işsizlik çok hızlı bir şekilde yükseldi ve insanların hakikaten çok kısa bir süre içerisinde ciddi bir fakirleşme e, sürecine girdiler yani yaşam standartlarında düşmek e, düşme değil sadece hakikaten e, ekmek ve su sorununa e, e, yöneldi insanlar. Birkaç yıl böyle geçti. Birkaç yıl bu kaos ve bu krizin bütün yükünün sıradan insanlara, çalışanlara, işçi sınıfına yüklendiği bir dönem olarak geçti. Fakat bundan 3 yıl öncesi, üç 35 üç, yıl öncesi ne kadar süren bu süreç o dönemde ciddi bir değişikliği uğradı. O da şöyle ki hükümet o zaman kadar zaten vergiler, yeni vergiler getirmişti, maaşlarda da gitmişti ne bileyim şirketlerin bir yandan kar oranlarını yükseltecek uygulamalara uygulamalara girişirken diğer yandan işte eğitimden, sağlıktan vesaire sosyal hizmetlerden kesinlikle şey gitmişti. Fakat galiba hükümetin göremediği bir şey vardı. Zamanı gelecek bir kaşıksıda boğulacak derlerle deriz. De. Bir kaşıksıda boğulacakları bir <gülüyor> Ya da sudan var. nedenlerden denir. Sudan bahanedir. Evet, evet sudan nedenlerden. <gülüyor> Zaten eve ek verdiği getirilmişti insanların içinde yaşadığı evlere e, kalan Derken e, de, suyun İrlanda'da genel vergilendirme üzerinden karşılanan ve saatli bir ücretlendirme e, yöntemi olmayan suyun ilk defa IMF Troika direktifleriyle o dönem iktidarın anlaşması sonucunda ücretlendirilmesi kararı alındı. konuda yasa çıkardılar ve İrlanda'da 2 milyon konuta e, e, su saati hakma e, e, işlemine başladılar. O dönemde de İrlanda'da su hakkı kampanyası ilk defa Öncelikle mahalle örgütleri, küçük örgütler, ne bileyim, e, yerel e, aktivist grupların e, önayak olduğu e, faaliyetlerde bir su hak kampanyası başladı. Bu faaliyetlerin ilk e, e, e, amacı, ilk hedefi e, şeydi, e, su sahabelerini taktırmamak. Tabii, evet. somut, su, bir yani. so somut bir talep yani, somut evet. bir hedef. Evet. evet, somut bir hedef vardı ve çok ciddi politik... E, politik e, e, Deneçlerle, söylemlerle ortaya çıkan çok makro ifadelerle işte neoliberalizme kesinlikleri IMF'ye karşı çıkan bir hareket olmaktan ziyade hakikaten mahalle örgütlerini ben mahallede su zati taktırmayacağım diyerek kendi otonom yapılar içerisinde e, ...su e, saatlerinin takılmasına durdurması olarak başladı. Bunlar e, bölük bölçük kopuk hareketlerdi. Birbiriyle tabii ki e, bilgi vesaire dayanışma içerisinde olan hareketler ama... ...her mahallenin, her e, bölgenin, her kentin kendine e, ait bir kampanyası vardı. Ya da kampanyacıkları vardı diyelim. Mehmet bu ee, şey görüntüleri var... Ee... ...senin aktarımlarından ve... ...bizimi takip ettiğimiz... ...kaynaklardan gördüğümüz... E, ...yaşlı e, kadınlar... E, evet. ...erkekler... E, ...polis e, işte gözetiminde... ...ya da polis baskısı altında... ...işte evlerinin önündeki... ...takılmak isteyen evet. su sayıcını... ...önüne yatmış... ...ya da işte engel olmaya çalışıyor... <gülüyor> ...bu e, durumlar... ...tam bahsettiğin dönem içerisinde... ...yaşanıyor değil mi? Yani... Polisin şiddetinin de arttığı, e, müdahalede bulunduğu, tutuklamaların olduğu dönemler. Bu dönemlerden mi bahsediyorsun tam şu anda? Yoksa daha ileriki dönemde mi? Yok yok. Bu, bu dönemlerden bahsediyorum. Hükümetin devletin ilk refleksi, ilk tepkisi hmm. bu küçük grupları göz dolanarak polis baskısı yaparak hatta tutuklayarak insanları yani insanları resmen kendi evlerinin önünde tutuklayıp götürdüler. Yani pasif direniş yapan işte su saatinin takılacağı yere işte bir sandalye koyup oturup ben burada su saat istemiyorum diye insanları, yaşlı kadınları senin de dediğin gibi tutukladılar. Bu bir gözdağı e, operasyonuydu aslında fakat bu da çok ters tepki yarattı. Çünkü insanlar bir şeyin farkına baktılar. Bir, sizin de dediğiniz gibi kar değil, insan için su. Kar hmm. değil, yaşam için su. E, Zaten yılların verdiği bir e, e, ekonomik e, krizin e, sıkıntısını çeken insanlar da bu insanlar da bu ciddi ciddi bir alttan tabandan gelişen bir hareket haline geldi. Fakat önemli şey, en önemli e, tetikleyici bu hareketin büyümesinde aslında insanların devleti, hükümeti su saatleri konusunda, su ücretleri konusunda alt edebilecekleri fikrine inanmış olmaları Hı -hı. küçücüksün kampanyalar bile biz bu kampanyayla mahallemizden başlayarak bölgemizde bölgemizden devam ederek kentimizde su saatleri takılmasına engel olacağız Bu bunu yaparak da suyun ücretlenmesini durduracağız diye o kendine özgüvenle başladılar bu özgüven kolay gelişmek tabi dediğim Hı -hı. gibi tutuklamaları oldu insanlar ne bileyim gazetelerde boy boy fotoğrafları çıkarıldı hatta terörist nedenle bu insanlara illanların işte e dışa aktarıp sabote etmek isteyen teröristlerdi bunlara evet, bu kapanan... söylemler bunlar Hı. Mehmet. Türkiye'de de oluyor aynı şeyler evet. Aynen Hı. öyle. Aynen öyle. Aynen <gülüyor> Siz, size daha çok terörist diyorlar galiba bu bir sürü konuda. Terör terör terör. Terör terör. Terör terör. Terör terör. Bu hareketlerin tek başına yürümesi, bu hareketlerin otonom bir şekilde birbirinden bağımsız olarak yürümesi çok mutlu, mümkün görünmüyordu. Sonuçta devletle mücadele ediyorsunuz, sonuçta MGE ile mücadele ediyorsunuz. Ee, bu hal böyle olunca çok hayati ve çok kritik bir adım atıldı bu kampanya içerisinde. Bunlardan biri bir açık toplantıyla mahalle örgütleri, 5 e sendika, İrlanda'nın en büyük 5 sendikası ve 5-6 siyasi parti Üç ayaklı bir e, kampanya başlatma kararı aldılar. Bu kararlar alınırken tabii her ayağı bu işin zaten kendine bir takım çalışmalar, mücadeleler vesaire veriyordu. E, ve bu çalışmalar ortak bir deklarasyonla, ortak bir e, üzerinde anlaşılabilecek e, maddelerden oluşan bir programla ama bu program böyle teori sayfalarca olan şeyler değildi. Çok basit, temel talepler üzerine kurulu bir programla ve asıl şey olan sunuyun ücretlendirmesini durduracağız. Her ne olursa olsun diye bir tabunda yola çıktı ve o noktadan sonra artık bu hareket büyüyeceği çok bilindi. Çünkü e, ilk su e, ilk ulusal e, gösteri yapıldığında, e, tabi şehir merkezinde, örneğin "People Before Profit" olarak 5 bin e, e, bildiri basmıştı ve 20 bin kişinin geri geleceğini ta, düşünüyorduk o zamanlar. Hı -hı. Bundan üç yıl önce 100 bin kişi geldi sokağa ilk defa. Hı -hı. Bunu şöyle şey yapmak lazım, şöyle e, perspektife koymak lazım. Tabi bir Evet. Yani 100 bin kişinin gelmiş olması demek. Tamam dedim ki bütün bırakın. İrlanda'da bütün bölgelerinden insanların gelmiş olması demek. Sendikaların bu işin içinde olması, işçi sınıfı içerisinde bu hareketin kabul görürlülüğü ve o yaygınlaşması e, sağlanmış oldu. Mahalle örgütleri bu işe hakikaten ciddi bir e, enerji, ciddi bir e, gençlik diyoruz biz ona. Siyasi gençlik kattılar. Yaşlı teyzelerin kattığı siyasi gençlik. Tabii. O kadınların, o insanların e, bu harekete yara, e, verdikleri o nedir? E, o, o, o kredibilite, o hareketin organikleşmesi süreci çok önemliydi. Biz siyasi partiler olarak da bu hareketin hakikaten organize bir şekilde yürümesi ve bileyim bu hareketin e, durakladığı dönemlerde, e, köşe başta yol ayrılma geldiği dönemlerde yoluna devam etmesi. Kardeşçe ve gayet e, ortaklaşa bir çalışma oldu. Bileşenler arasında çok ciddi görüş ayrılıkları olanlar vardı. Bileşenler arasında krizin, e, krize nasıl bir yanıt verilmesi gerektiği ile ilgili farklı düşüncede olan gruplar, partiler vardı. Fakat bütün bunlar bir anında bir kenara atıldı ve şeyden de ortak paydamız su ücretlendirmesi neoliberal bir IMF projesidir. Doğanın korunması, suyun korunması ile ilgili bir e, uygulama değildir bu. Sıradan insanların, fakir insanların, işçi sınıf insanların ekonomik olarak cezalandırılmasıdır. Öncelikle buna doğru diyeceğiz. Sonrasında herkesin ne yapacağı e, konuşulur, tartışılır. Temel başlamış noktamız buydu. E, 1916'da İrlanda halkı e, yıl yaşıyoruz. E, İngiliz e, e, İngiliz patronlara hayır derken 100 yıl sonra hem kendi patronlarına hem de İBF e, diktatoryası'na hayır demiş olduk öylece. Vay çok güzel. <gülüyor> evet iyi bağladın. <gülüyor> evet. ee, şimdi e, evet e, aktivizm açısından e, çok enerjik bir e, tablo anlatıyorsun. Eyleme katılanların, evet. harekete katılanların yaşı aslında burada önem arz etmiyor artık. İşte o hareketin evet, enerjisi bir bambaşka boyuta sıçramış oluyor. E, bu dünyada gelişen antikapitalist hareketi... E, bir tanımlama bu noktada yapılıyor. Hani daha önceki dönemlerde yine sokağa çıkılıyordu. Evet. Hı. Büyük kitleler de bir araya geliyordu. Ama e, anti kapitalist hareketin enerjisi diğerlerine göre bir farklılık arz ediyor diye. Çünkü bu konuda e, kazanma isteği, e, taleplerin Hı. net olması... Enerjiyi tabii ki daha bir e, görünür kılıyor. Biz Türkiye'den de biliyoruz e, çok yoğun bir baskı olmakla birlikte e, sokağa çıkan insanların e, hiç akıllarında şey kalmıyor arkaya dönüp bakmıyorlar olumsuz bir şey düşünmüyorlar evet. evet, kazanacağız diye mücadele ediyorlar verdiğin örnekler içerisinde işte mahallesinde kapısının önüne sandalye çıkartıp oturan teyzelerin benzerleri Türkiye'de her geçen gün görüyoruz Hı. işte Cerattepe'de de görüyoruz inçlerin önüne evet. çıkanlar inçlerin önüne çıkanları da görüyoruz. Şimdi bu başarının e, somut kısmına e, gelecek olursak e, bir dönem yani sonuçta e, 2016'ya kadar hükümetin e, bu anlaşmayı diyelim e, oyalaması söz konusuydu. Hani ücretleri almayacağız dediler değil mi? Bir dönem almayacağız. Bir dön i̇ki yıl kadar. almayacağız. Evet. Hı -hı. Bunu yapma nedenleri seçimime kadar aslında hareketin biraz sakinleşmesini sağlamak ama 2016 yılında seçimlerde yine suyun bir hak olduğunu özelleştirilmemesi gerektiğini savunan milletvekillerini gönderdiniz. Ee, sadece kendiniz çıkartmadınız milletvekilleri diğer milletvekillerini de partilerdeki diğer partilerdeki milletvekillerini de bu doğrultuda etkilemeyi başardınız ve bundan sonrasını şimdi alalım senden. Şimdi şöyle bir e, somutluklar işin içinde. Öncelikle hemen rakamları vereyim. İrlanda Parlamentosu'nda 158 sandalye var. Ve bu 158 sandalyenin 90'ı bugün farklı partilerden olmak üzere de e, bağımsızlardan olmak üzere de seçim çalışmalarında su ücretlerinin kaldırılmasına yönelik çalışma yapacaklarını ve su ücretlerini vaat edip, e, kaldırmayı vaat ederek seçilmiş milletvekilleri. Bu ciddi bir darbe tabii. Hı hı. Hem IMF'ye ciddi bir darbe hem hükümete bir darbe. Çünkü meclisin %6 şimdiden fazlası e, su hakkı konusunda halkın e, taleplerini karşılamak üzere seçikler ve su hakkı e, tartışması bütün seçim tartışmalığı içerisinde en önemli tartışmaydı. Fakat senin de dediğin gibi bu sadece bu sultan suyun tartışmasından ziyade bir anti-kapitalist, neo, anti-neoliberal bütün işte kesintilere, sosyal hizmetlere yapılan saldırılara karşı da bir harekete dönüştü. O yüzden 7-8 tane büyük e, kudresel eylem yapıldı. 100-150 bin kişinin katıldı. Kümet e, işini yavaştan almak istedi çünkü seçim süreci başlamıştı. Faturalar gerçi gelmeye başladı ama e, bir ara dur, dur, durulan e, aktif faaliyetler yerine e, boykot kampanyası başladı. Yani halkımız Fiziksel olarak fiilen su ücretlerini ödemedi ve seçim Hı -hı. öyle girildi. Ve hükümet istediği kadar muhabbet e, bulunsun seçimlerden bir hafta önce daha önce 100 bin kişilik de su eylemi oldu. Zaten burada hükümetin e, akıbeti belli olmuştu o, o Hı -hı. eylemle beraber. Hı -hı. Bir de şöyle bir şey oldu. Şimdi İrlanda'nın geçmişi e, e, neoliberal bir geçmiş. Yani IMF ile çok işledi dışlı bütün e, son 30 yılın e, Kümetleri e, özelleştirmeden tut da işte ne bileyim ülkeyi parsel parsel satma dedir ya aynı o faaliyetleri girmiş hükümetler. 2007'lere kadar meclisteki üç e, parti, iki sağ parti, Fidefol ve Fidegel ve İşçi Partisi hep sağ partilerin destekçisi olmuştur. Toplamda %95 oyları vardı bunun. Yani böyle Hı. bir meclis, bunların böyle bir meclis yapısı vardı. Bugün çıkan tabloda Üç partinin toplam oyu yüzde elliyi ancak bulabildi. Hmm. Geri kalan oylar sosyalistlere, örgütlü sosyalistlere, örneğin People Before Profit bizim gibi altı milletvekili çıkarmış örgütlü sosyalistlere, bağımsız sosyalistlere ve su hakkı konusunda ve kesintiler ve neoliberalizm konusunda tarafı halktan yana olan sıradan insanlardan yana olan sosyal demokrat demokratik sol ve e, e, anti liberal e, e, milletvekillerine e, gruplara gitti. Bu çok ciddi bir darbe hükümete çünkü e, bir IMF ile halk arasında sıkışmış bir hükümet var iki on hafta hükümeti kuramadılar ve en son su ücretlerini iki yıl boyunca uzat, e, almamak vaadiyle bir azınlık hükümeti kurdular ve eli kolu bağlı kanatları kırılmış bir azınlık hükümeti bu IMF'ye verdiği sözde halkın baskısı arasında ve halkın baskısının me meclise yansımış ıı, rakamlar arasında sıkışmış kalmış bir hükümet ve biz krizi bizim kapımanın önündeki su saatleri mücadelesinden parlamentonun merkezine götürmüş olduk bu sayede. Evet, bu hı -hı. çok önemli bence. Çok önemli çünkü bu başka bir özgüveni de verdi. Korkup ya da başka nedenlerde su ücretlerinin ilk ıı, faturasını ödeyen bir sürü insan da bundan sonra ödemeyeceklerdi söylediler. Yani bu bir ödeme oranı %75'e çık. Burada hemen şunu çok, söylemek çok önemli. Biz zaten su ücretlerini genel vergilerdirme üzerinden ödüyoruz. Hı hı. Yani hepimizin maaşından kesilen vergilerden e, su haklı ücretleri ödeniyor. Burada yapılan ücretler ve bizzat banka kurtarma operasyonları olan 64 milyarlık hı hı. İBF borcunun ödenmesine yönelik bir para toplama operasyonuydu. Halk buna çok aynen. kızdı. Yoksa halkın suyu ısraf etmek gibi kullanmak gibi bir e, ne bileyim korunmamak gibi bir değerli falan yok. Ama hmm. bütün bunlar üzere tabii işte kriz ve neoliberalizmin diğer baskıları, işsizlik, o evsizlik vesaire hastane krizleri bilince su hakikaten bu işin e, ana bayrağı oldu. Bu mücadele ana bayrağı oldu. Evet. Bundan sonra ne olacak ben ben şöyle bir kısa bir tahminde buldum hemen. Evet, iki evet. yıl boyunca bu hükümet su ücretlerini almayarak ayakta kalacak. İlk almaya çalıştığı dönemde o 100 milletvekili var ya 95 milletvekili. E, bunların pek yolu tekrardan seçilmek istiyorlar haline. Kampanya yoluna devam edecek. Örneğin önümüzdeki yine bir ulus kitlesel eylem var. Yine bir e, genel eylem var. Ve sanırım hükümet o noktada düşecek. Ya da düşmezse su hakkı e, konusunda fiili olarak aldığımız Benim bu çünkü bütün göstergiler bu anlatı insanlar evlerine çekilip tamam bundan sonra artık hükümet millettekilere bu işi hallet demiyor bugün hala kapısını su suhakkık kampanyası yapan insanlar var ve dediğim gibi yüzdeki ay yapılacak kitlesel gösteri bunun zaten bir ee, şey olacaktır. ifadesi olacakmış. Söylediğin şey çok doğru. Çünkü bu kazanımı sağlayan aslında sokakta verilen mücadele. Bunu başka yerlerde de biz görüyoruz. Örneğin Detroit sizin de kampanyanıza biliyoruz destek ki olmuş, gelmişti, evet. destek Hı -hı. olmuştu. Evet. Detroit'te iki sene yanlış hatırlamıyorsam iki sene öncesinde Hı -hı. çok ciddi bir hareketlenme vardı. Ama Detroit'te de aynı şekilde yine su probleminin gündemde olduğunu biliyoruz. Aynen, yine, devam ediyor evet, problemlere. Musluktan yine e, su içilemez durumda. E, gerekli işte şeyler yapılmamış. Ama biliyoruz ki sokakta olduğu dönemler içerisinde Detroit Halkı bütün işte odak noktalısı orasıydı Birleşmiş Milletler'den tutun da işte hükümetin Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin de vaatleri söz konusuydu mücadeleyi bıraktığımız an hemen eski şeye dönüyorlar. Aynen öyle hale yani. dönüyorlar. Hı hı. Bu açıdan bütün kazanımların gerekçesi bizi temsil eden parlamentodakilerin değil kendi gücümüzden kaynaklandığını Kesinlikle. bir daha vurgulamak lazım. Bunun teminatı da yine mücadele olacak. Evet yani devam etmesi gerekiyor. Şimdi bir takım haklar kazanıldı diye maalesef orada kalmıyor. Bu yaşam hakkı olduğu için su hakkı yaşam hakkınızda yaşadığınız sürece savunmanız lazım <gülüyor> diye düşünmek lazım belki de. Şimdi şimdi çok haklısınız. Bence zaten kazanılmalı ortadan geliyor. Biz milletvekilleri bizi hem bizim milletvekillerimizi kağıdan önce kağıt değil insan ya da kağıdan önce insan e, grubunu milletvekillerimiz diğer milletvekillerimiz şöyle görüyoruz. Onlar bu mücadeleler içerisinden seçilmiş temsilciler ve bütün e, görev ve ve yere şeyleri direkt bu mücadele İnsanlarından gelen temsilciler. Yani biz bir anlamda şunu diyoruz. Biz mahallelerimizin, örgütlerimizin e, su hakkı mücadelesinin kampanyasının diğer kampanyalarla birlikte temsilcilerini gönderdik oraya. Evet. Değil. Yani biz biz vekillerin zaten altı milletvekili ne yapabilir? 150'ler, 150, evet, 150 milletvekili içerisinde evet. ya da 10 milletvekili ne yapabilir? Ama orada biz bir platform var. Onu kullanmak istiyoruz. O platformdan sokağa, Sokaktan da mecliste bir e, mesaj vermek istiyoruz. Yani bizim milletvekillerimiz mecliste olduğu kadar sokaklarda da meydanlarda da su hakkı kampanyasının işçiliği yapmak üzere de görev almak e, koşuluyla seçilmiş insanlar. Ve zaten bu yapıldığı için bu insanlar seçildi ve bu yapıldığı için bu mücadele büyüdü. O konuda çok haklısınız. Bunu hani meclisteki e, kapalı odalarda, gizli toplantılarda çözülecek sorunlar değil bunlar. Yaşamımızı ve kaderimizi elimize aldığımız zaman kazanıyoruz galiba. Evet, aynen öyle. Evet. Ne güzel söyledin. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Evet. Süremiz bitti mi? Süremiz bitti. Bir şarkıyla bitireceğiz. Ara Nenet, vermedik şarkıyla. Evet. Mehmet Çünkü... o kadar güzel konuşuyor ki ara vermek mümkün değil. <gülüyor> Çok teşekkür <gülüyor> ediyoruz edin. sana Mehmet. Bizden de oradaki su hakkı aktivistlerine, mücadelecilerine selam olsun. Diyeyim. Biz de e, talebimizi dile getirelim. Hı. Hı. Hı. Hı. Hı. Su Hı. temel bir insan hakkıdır. Bunun pratik göstergesi ise musluklarımızdan temiz su akması ve temel ihtiyaçlarımıza yetecek miktardaki olan kısmın ücretsiz verilmesidir bizim talebimizde somut talebimizde Türkiye'de bu ee, başka bir sürü talebimiz var ama tam bir kent su meselesinde e, bunu e, ifade edelim istedik evet. çok teşekkür ediyoruz Mehmet tekrar evet, ben, teşekkür ben teşekkür ederim tüm su yoldaşlarına enternasyonel selamlarımız sağol <gülüyor> teşekkürler evet e, su hakkında bu hafta sona geldik şimdi bir şarkıyla sonlandırıyoruz programımızı John Butler'dan dinliyoruz River Song hoşça kalın hoşça kalın.